Allah'ı zikirden güzel bir şey olabilir mi? Yani sevgili, sevgili zikretmekten daha güzel bir şey olur mu? Allah hem mağbubtur hem de mahbubtur. Sevilmeye de layıktır. Dikkat ederseniz ben kategorada veyahut umuyuyla zikrettiğim vakitte hiç ne mezhep ne din fark etmeden herkese Allah demeye çağırırım. Bu hususta ben şunu söylerim. Tanımazan mezhep Bilmezem ayin kilise ya aşkın mesihacıyım. Her şey her şey Allah'a zikretmekte. Cemada da olsun, nebatat olsun, hayvan olsun, insan olsun varlığı Allah'a zikreder. Her şeyi hakkıyla zikrederse insan ki bütün mahlukatına eftedir. Onun hakkı zikretmesi kadar ala bir şey olur mu? Allah'a zikretmenin zevkine varanlar Allah'a zikreder. Ne yapalım ki maalesef herkes o cebka nail olamaz. Burada muhalif beyan zannetmeyin. İnsan istek ve arzusuyla insana bir irade verilmiştir. İstek ve arzusuyla Allah'a eder. Yoksa Allah'a zikretmeyen insanın vücudu da Allah'a eder.